Bölüm 294 Erkek ve kadınların saç boyamasında siyah renkten sakınmaları gerektiği. Hadis 1639. Câbir Allah ondan razı olsun şöyle demiştir: Mekken'in fethedildiği gün, Ebu Bekir es babası Ebu Kuhafe'yi, saç ve sakalı, beyaz çiçek gibi bembeyaz olmuş bir vaziyette, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getirdiler. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Bu ağarmış saçları, boyamak suretiyle değiştiriniz ve siyah boyadan sakınınız.